Gündüzün suyu mu çıktı? Hele bir fejrola. Tamam gündüz geleyim de ne yapmaktasın yerde? Konuşmak istemiyorum fazla zorladın sen de. Vallahi merak ettim şimdi. Ne bu bağdaş filan? Konuşturma beni diyorum git bir iki tarafı dolan. Yahu Karagöz şimdi anladım. Sen yoga yapmaktasın. Sen de kafamın tasını attırmaktasın. Yahu Karagöz sen iyice şaşırdın kendini. Yoga yap sıhhat bul unut diyorlar derdini. Unutursam dertlerimi nasıl çözülecek tüm işler? Unutmazsan derdini her gün beynini dişler. Sen şifayı uzak doğuda aramaktasın. Şifa hoşaftaysa lafı bile olmaz tasın. Memleketin suyuma çıktı be adam? Gittin uzaklara. Yahu sen bugün davetli değil miydin rezaklara? Peki anlat bakalım. Neymiş bu yoganın tılsımı? Bir bölümü burada başka alemde ruhun diğer kısmı. Ne yapıyorsun peki bunu? Dinlemek için ruhumu. Efendim, madem ruh dinlemek istersin, aç bir sanat musikisi. Madem o kadar kolay, niye döktüm 75 gavur oskisi? Dünyanın parası karagözüm. Vallahi ben eylerdim senin gönlünü şen. Dert sahibi oldum senden edindiğim stresten. Peki, nasıl yapıyorsun peki bu yoga denen meredi? Derin nefes alıyorsun, hissetmiyorsun. Hava idi, yerdi. Ee, başka? Başka ne yapmaktasın ayriyetten? Uzak duracaksın sesten, gürültüden. Aman efendim madem öyle çıkardık seninle bir Çamlıca tepesine. Kaydı olduk yogaya, kalmadı gerek gayrisine. Anlaşıldı senin derdin. Sosyete'ye girmek istersin. Bizden sosyete olur mu ne dersin? Senden sosyete değil, ağaç olmaz. Ömrü uzun tavşan aslanın önünde durmaz. <Gülüyor> Gel buraya, kaçma ulan, kaçma.